Nasreddin Hoca Güllü Fistan Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasreddin Hoca Ercüment Balakoğlu Karısı Yaşar Özdemir Satıcı Ersin Samver, Birinci Adam Tuncay Halıcıoğlu İkinci Adam Tarık Tibet Ses Kayıt Ali Fırat nasrettin Hoca. Neredeyse güneş doğacak. Sen daha eşeği hazırlamadın. Ne zaman kasabaya varacaksın da ne zaman götürdüklerini satacaksın da bana fistan alacaksın. Canım hele götürdüklerimi satalım fıstan alması kolay. Sakın unutma Bak. ha. Fistan beyaz olacak, gülleri kırmızı. Tamam tamam, fistan beyaz, gülleri kırmızı. Yarın düğün var, Unutursan ben düğüne nasıl giderim? Nasıl mı? Bir sürü giyzeyim var hanım, birini giyer gidersin. Olur mu hoca? Onların hepsini birer düğünde giydim. Ya hanım sen gelinlik alır gibi düğünlük elbise alıyorsun. Bunlardan biri iki düğünde giyilmez mi? Hmm, sen anlamazsın hoca, anlamazsın. Hadi bir an evvel hazırlan da yola koyul. Sen anlamazsın, sen anlamazsın. Tamam tamam, hazırlanıyorum. Boz biraz hızlı yürü bakalım. Eğer geç kalırsak öte pazarda satamayız. Sonra hanıma da fistan alamayız. Tabii sana göre almazsak kıyamet mi kopar diyeceksin. Başka yerde kıyamet kopar mı bilmem baba. bizim evde kopar. Unutma ha. Fistan beyaz olacak gülleri kırmızı. Fistan beyaz gülü kırmızı. Fistanı beyaz gülü kırmızı. Fistanı beyaz gülü kırmızı. <gülüyor> Şimdi... Kabakları üçer kuruştan satarsan eder sana kırk beş kuruş. Soğanın nokkası beş kuruştan etti mi altmış kuruş. Yumurtalar otuz paradan eder sana bir bilmem kaç kuruş. aklında tut bozoğlar. Peynir de eder şu kadar kuruş. Ne kadar etti sevgili eşeğim. Tabii sen hesaptan alamazsın. farkımız bu işte. Eder sana epey bir kuruş. Acaba fıstık kaç paradır yahu kim bilir kaç paradır. Şimdi bozoğlara sorsam onu da bilmez. Herhalde o da ucuz değildir. Ee, i̇nşallah fistandan sonra bir iki de ötebere alacak kadar para kalır bize. Ee, gel bakalım bazı olan yükünü şuraya indirelim. Ah, ah, şunu da bir indirelim. Oh tamam. Sen şunu dur bakalım bozuyolar. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Gel şimdi bakalım. Seni şöyle şuraya bir bağlayayım. <gülüyor> Hadi bakalım buyurun buyurun. Kabak var, yumurta var, soğan var, peynir var. Kabak var, yumurta var, soğan var, peynir var. Hocam <gülüyor> ne var? Ee, kabak var soğan var yumurta var peynir var Başka ne var Bir ee, eşekle bir devam varım Aa, Hocam ben sen ne yapayım Eşek kaça Be adam laf olsun diye eşek var dedim Eşek satılık değil ya, Peki satsaydın kaça satardın Tövbetim Allah Allah Sattığımı değil satmadığımı soruyor Satılmayacak şey fiyatı mı olur be adam İşte satılık olanlar burada Peki ne var <gülüyor> Kabak var soğan var yumurta var peynir var Peki sirke var mı Var var Hani görmüyorum Bir de suratına bakmayalım Suratın sirke satına Aa, Hocam sen müşteriye nasıl davranıyorsun Yahu senin neler müşteri Alıcı değil sorucu Böyle kızarsan ben de sormam Hala sormaktan bahsediyor git Yahu git sura sor git başımdan Kabak var, soğan var, yumurta var, peynir var Hayırlı işler hocam Sağ ol ağam, buyur ee, şey, ne satıyorsun sen? Kabak, soğan, yumurta, peynir İyi iyi, hepsi de evet. lazım olan şeyler Heh, Allah işte bir müşteri geldi yahu Ne kadar vereyim? Kabak kaça? Tanesi üç kuruş Ya, demek üç kuruş İyi iyi se vereyim, kaç tane? Biraz pahalı değil mi? Pahalı mı? E, demin iyi dedi ya ağam. İyi iyi Soğan kaça? Onkası beş kuruş, iyi mi? İyi iyi Acı mı, acı mı? Acı mı? Soğan işte canım bayağı soğan. İyi iyi. Ne kadar vereyim? Ee, yumurta kaç avcı? Tanesi otuz para. Aa iyi iyi. İyidir iyidir hepsi altmış yumurta eder. Aa bu da peynir galiba peynire benziyor. <gülüyor> evet iyi benzetti. O da yirmi kuruş. Yirmi mi? İyi iyi. Ama yirmi pahalı değil mi? He? Allah Allah tuhaf adam ya hem iyi diyor hem pahalı diyor. <gülüyor> pahalı değil i̇yi, iyi iyi. İyi mi? Yok canım pahalı. Neresi iyi? Senin piyasadan haberin yok galiba adam. Bir fistan kaç paradır haberin yok mu? Ee, yok. Kaç para? Eee şey ne bileyim ben ben de sanatlı oldum. İyi iyi. Bu eşekte senin mi? İyi iyi. Benim babam satılık diye. Nasıl? İyi mi? İyi iyi. Aa ama kuyruğu biraz kısa galiba. Yahu ağam nereden nereye geldik Eşek kuyruğundan sana ne sen alacağını al da git başımdan <gülüyor> İyi kızma canım laf lafı açtı işte ee, sana hayırlı işler hocam ee, Hani bir şey almıyor musun? Yok canım şöyle pazarı bir dolaşıyorum ne var ne yok diye İyi, iyi dolaş bakalım Ben de seni iyice dolaştırmadan kaybol gözümün önüzen be adam Hı <gülüyor> hı Tövbe tövbe. Bugün pazardaki müşteriler de iyi yahu. çekeceğimiz var desene. Ne dersin Boz Ne? Sen de kuyruğuna bakıp durma. Kısa kısa değil işte. Biraz daha uzun olsa yere değecek görmüyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> oh! Böyle derken... Hepsini sattık bozoğlar. Allah'a şükür bir para parada topladık. Hadi gel bakalım. Unutmadan şu bizim hanımın fistanını alalım. Torunuma da şöyle cicili bicili bir şeyler alayım bari. Kendime de bir gömlek alırım. Sana bir şey yok bozolar. Galların da yeni severin de. Hadi yürü bakalım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Aleykümselam hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir şey mi lazım hocam? Verelim. Ver ver. Bizim hanım için bir fistan ver. Güllü olacak. Eh verim. Bak şöyle kırmızı fistan var. Beyaz güllü. Şöyle beyaz fistan var. Kırmızı güllü. Bir de... ha, şey hanım ne demişti yahu? Ne demişti hocam? Unuttum ne demişti. Sen de kafamı karıştırdın. Kendimi kırmızıydı gülümü kırmızıydı hay Allah yanlış alırsam hanım <gülüyor> darılır yahu. İyi düşün hocam olmazsa birini vereyim işte hangisi Kafam iyice verirmişti. karıştı <gülüyor> Rastgele birini alayım bari başka çare de yok ki. Ama almadan önce benim eşeğe bir sorayım kapının önünde duruyor gel benimle bakayım. Eşeğe mi soracaksın eşek ne bilsin hocam. Eeeh. Şşşt söyle bakalım benim hanım nasıl bir fistan istemişti. Hani gelirken sana da söylemiştim. Cevap vermiyor hocam. Cevap vermiyor. Hiç senin <gülüyor> cevap verildi. Ama yaptın hocam. Hiç şey cevap verir mi? Vermese de ben sordum ya. Hanım kızarsa hiç olmazsa suçun yarısı eşekte olur. Onun için eşekte olur. <gülüyor> Ay ne olasın hocam. Güldürdün beni çok eşekte <gülüyor> Yorgun bir günün sonunda yine evimize geldik. Ah şükür. Hanım Hu, ben geldim. Aa hoca hoş geldin hoş geldin. Benim fistanımı aldın mı? Ee, şey al, al yani aldım bu. Sen nasıl bir fistan istemiştin? Aa kaç kere dedim ayol beyaz. üzerinde kırmızı güllü. Oh doğru almışım yahu çok şükür çok şükür. Elbette doğru alacaksın hoca sana kaç kere söyledim. Evet ben de unutmayayım diye eşeğe söyledim ama o unutmuş. Canım eşek elbette unutur onun ne suçu var? Sen öyle zannet canım eğer yanlış bir alsaydım o zaman görürdün eşeğin ne suçu olduğunu ya. <gülüyor>